Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergiye ve Yararlı Sanat Arşivine hoş geldiniz. Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekleri hakkında konuştuğumuz ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımız adını veren ve üzerine konuştuğumuz örnekleri sağlayan arşiv, internet üzerinde arte-util.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi, Normalde program beraber yaktığım arkadaşım Can Gümüş bugün bir rahatsızlık yaşamasından ötürü aramızda değil. Ona buradan geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum programı. Programımızın bu bölümün bölümünde Yararlı Sanat Arşivi'nde bir vaka olarak yer alan Dünyada Mekan üzerine konuşacağız. Konuklarımız Özlem İlyas, Can Muratoğlu ve Ege Sertçetin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Dünyada Mekan bilmeyenler için belki nedir diye tanıtarak konuşmaya başlayabiliriz. Nasıl kuruldu, nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Biraz hikayesini anlatabilir misiniz bize? Evet, 2015 yılında Dünyada Mekan kuruldu. Bir dizi forumun ardından. Forumlarda beyaz yakalılık üzerine genel olarak sohbet edildi. Ve yani katılımcıların özellikle belirttiği şey iş arkadaşlarıyla veya meslektaşlarıyla işte yaşadıkları sorunları e, konuşamamalarıydı aslında. O yüzden beyazyıkla arkadaşlar, e, ofislerde tam zamanlı çalışan arkadaşlar, e, ofisteki arkadaşlarla arkadaşları rekabetten ötürü İş hakkında konuşamadıklarını, freelance çalışan arkadaşlar da zaten meslektaşlarıyla bir araya gelemedikleri için e, bu sorunları dile getiremediklerini ve yalnızlaştıklarını paylaştılar. O yüzden bu yalnızlaşma sürecine karşı bir mekanın bizi bir araya getirebileceğini e, konuştuk. E, böyle bir karar verdik. Forumların ardından çıkan bir inisiyatifte mekanın e, kurulması, idaresi için görev aldı. E, Diyebiliriz. Ee, yani gündüzleri freelance'lerin çalışması için müsait bir mekan. Büyük bir masamız var. Ee, akşamları da beyaz yakalı veya güvencesiz her e, türden çalışan arkadaşların gelebileceği etkinlikler, toplantılar düzenlemeye ve insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Belki yerinde söyleyebiliriz. İstiklal Caddesi üzerinde. <gülüyor> Fazla Pula Pasajı'nın içinde. Evet. Ee, Dediğim gibi hem freelance çalışanlar için hem de beyaz yakalılar için kullanılabilir bir mekan burası. Ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Peki kimler geliyor? Bu hedef kitle orada mı? E, kişisel çalışma için gelenler var mı? Ya da kişisel çalışma dışında ne gibi faaliyetler yürütülüyor orada? E, beyaz yakalar örgütleri toplantılar için düzenli olarak kullanıyor, Bayağıdır kullanıyor galiba. E, onun dışında son birkaç aydır freelance çalışanlar olarak biz de kullanmaya başladık. Gündüzleri de açık mekan. Haftanın <gülüyor> e, her günü açık. ...sabahtan akşama kadar. Bunun dışında dürtük diye bir gıda topluluğu var. Bu dağıtımlar için kullandı üç sene boyunca. Dün de toplantı yaptık hatta yine dünyada mekanda. Böyle çeşitli topluluklar düzenli olarak olmasa da... ...toplantı mekanı olarak kullanabiliyorlar... ...veya işte bir etkinlik yapmak istediklerini kullanabiliyorlar. Aynı zamanda mesela filmde gösterilebilen... ...bir konuşmada yapılabilen bir mekan. Talep üzerine bu değerlendiriliyor ve eğer uygunsa mekan... ...herhangi bir toplu kullanabiliyor bunu. Belki şeyi de söylemek önemli olabilir. Nasıl işlemek de mekan? Ya yani gönüllülük üzerinden işlediğini biliyorum ama e, o mekan nasıl sürdürülüp işletiliyor? Mekan, mekan işte bakımı, hem fiziksel koşullarının, temizliği falan gibi işler nasıl yürütülüyor? Onlarla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani aylık olarak düzenli kullananların aylık olarak belli bir katkıda bulunmasını hani istiyoruz. E, fakat hani bu şey değil zorunlu bir katkı değil gönüllü hmm. bir katkı <gülüyor> elinde olmayan bu katkıyı bulunamıyor bu katkıda bulunamıyor onun dışında danışma partileri düzenleyerek veya başka aktivitelerle de e, mekanın çok büyük giderlerini e, karşılamaya çalışıyoruz maddi olarak böyle söyleyebiliriz. Gelenlere çay kahve de ikram ediyorsunuz <SSSSSSSSSSK SSSSSF>: evet. galiba. Evet. <Gülüyor> çay kahveyi de evet yani hani bahşiş bırakmayı <gülüyor> isteyenlere de açık tabii diyebiliriz. E Ekim'de de danışma partisi olacak galiba. Evet. Ha. Yeni yeni başlıyoruz ama. Bir önceki evet. bir sene Hem kadar önce olmuştu galiba değil mi de? Daha önceki. E baharda da bir sanırım evet geçen sene baharda da bir şey yaptık. Ekim'de de bir partimiz olacak. Oynamaya bekleriz. Peki e freelance çalışma derken aslında tam olarak ne kastediyoruz? Ne tür bir emek rejiminden bahsediyoruz? E, freelance çalışmanın şartları nasıldır? Biraz onu da açabilir miyiz? Yani aslında freelance derken biz ofisler olarak kendimize adlandırmayı tercih ediyoruz. Çünkü hani freelance'i free, freelancer olmanın Türkçe karşılığı olarak ofisler olarak tanınıyalım dedik. İki türlü oluyor burada. Bir isteyerek seçen, isteyerek freelance olanlar yani ofis ortamında ve işindeki sömüründen dolayı işsiz kalıp ya da hani freelance çalışıp ee, dışarıdan çalışmayı tercih ediyor. Bir de e, işten çıkarılarak... özellikle gazeteciler bu durum çok daha yüksek... Hani işsiz kalıp işten çıkarıldığı için... E, başka başka yerlere... çalışmak zorunda kalıyorlar. Burada hani, ücret, zaman ve iş bulma konularını... doğru yönetmesi gerekiyor bir freelance'in. Ben de 3 senedir freelancer olarak çalışıyorum. Dolayısıyla burada... her daim iş kovalamak zorunda olduğumu biliyorum. Ödemin peşinde koşmak ve iş sürekliğini sürdürmek... biraz sıkıntı yaratıyor. Bir taraftan mesleki kaygılar içindeyiz ve hani başka bir iletişim içinde olmuyoruz genelde dört duvar arasında çalıştığımız için. Hani başka bir ilişki içinde olmak, hani işliğimizde yeni yeni alanların nasıl işlediğini görmek bizim için önemli oluyor. Dolayısıyla hani ofisizler ya da freelancer olarak bir yerde toplam çalışmak bizim için çok daha avantajlı diye düşünüyorum. Gazetecilik dedin ama başka meslek kolları da var. Özellikle freelancerın yoğun olduğu. Ne gibi e, tercüme yapabildi? E... İşinin freelance görüldüğünden iş yoğunlukta olduğunu biliyorum. Başka evet. ne gibi meslek dallarında yaygın freelance çalışma? Yazılım mühendisleri daha çok yapıyor. işte dediğiniz gibi bir takım yani yabancıdan çeviri yapan insanlar ya da dışarıdan bir takım reklam ajanslarına editörlük yapmak isteyen metin yazar hmm. ya, metin yazmak isteyen insanlar oluyor. Aslında çok çeşitli. Hmm. Bana göre freelance her meslekte freelance çalışılabilir yani bir şekilde onu onu uyduruyor uydurabiliyorsun. Yani çok da kategorilendirmeye gerek var mı bilemiyorum peki e, beyaz yakalılık ve freelance e, bir ve aynı şey değil e, Hı -hı. ikisini nasıl ayrı ayrı tanımlayabiliriz beyaz yakalılık emek rejiminde nasıl bir yere tekabül ediyor sizin ya, bu tanımınız içinde? yani çok ayrı şeyler de değil aslında beyaz ofis ve ofisli çalışanlar daha sonra ofissiz olabiliyor e, kendi istekleriyle ya da işten atıldıkları için eee ama ben ikisinin ortak noktasını şöyle anlamaya çalışıyorum, yani ikisinin de neden güçlenmesi birbirine bağlı aslında. Yani freelance çalışma sadece freelance çalışanları ilgilendiren bir sorun da değil. Bütün beyaz yakalıları aslında ilgilendiriyor. Çünkü bazı freelancers mesela iş yerindeki rekabetten kaçıp freelance olmaya karar veriyorlar. Fakat bu sefer kendilerini daha büyük bir rekabet içinde daha fazla iş kovalarken bulabiliyorlar yani. Daha yalnızlaştıkları bir süreçle de karşı karşıya kalabiliyorlar. Evet. Benzer bir şekilde ve güvencesiz, freelancer güvencesizleştikçe de beyaz yakalıya patron şey diyebiliyor. Yani e, ben seni çıkarırım, ucuza, ucuza freelance çalıştırırım diyor. Yani dolayısıyla iki tarafın da güçlenmesi birbirine bağlı. Freelanceler eğer daha e, ücret konusunda iyileştirme sağlayabilirlerse çalışma koşulları konusunda iyileştirme sağlayabilirlerse beyaz yakalılar da kendilerini daha güvende hissedebilirler. Hı. Benzer bir şekilde beyaz yakalılar da daha az rekabet altında çalışırlarsa freelance olan kişi de e, insan ilişkisi kurma konusunda kendine daha güvenli olabilir. Çünkü biz atölyelerde birbirimizle konuşurken karşılaştığımız bir şeydi mesela filançalı şanlar neden hani örgütlenirken zorlanıyor ya da filançalı şanların örgütlenmesi neden zor diye sohbet ederken şeyi fark ettik iş yerindeki o travmatik rekabet ilişkisinden dolayı insanlar artık ben insanla uğraşmak istemiyorum İnsanla iş yapmaktan bıktım Diyerek aslında insan ilişkisi kurma konusunda bile isteksiz olabiliyor. Ya da işte evde kaldığı için çok e, o sosyal olarak kendini izole e, halde bulduğu için de hani, so, yani benim zaten anlatacak neyim var falan diyen arkadaşlar bile oldu atölyelerde. Dolayısıyla iş yerindeki travmatik ilişkinin de o, yani böyle travma olarak yaşanmaması gerekiyor ki freelance sosyal ilişki kuracak kapasitesini aslında ayakta tutabilsin. Yani dolayısıyla beyaz yakalıyla freelance'in e, geleceği diyelim birbirine bağlı gibi görüyorum açıkçası. Hani konuşmalarımızdan da sanki biraz öyle çıkıyor. Ege aslında e, ofiste çalışırken e, hani freelance kendi isteğiyle olmuş. Belki o bize yani <gülüyor> aktarabilir bu beyaz yakalıkla freelance ilişkisini. Yani ben bayağı yani nispeten çalıştığım en rahat yerimde yerinden istifa edip freelance çalışmaya başladım. Amacım da şeydi. E, Birilerinden emir almayayım, birilerine emir vermeyeyim. Yönetici olmayayım ama kimseden emir almayayım bir yandan. Ama bunun yolu da bana freelance gibi gelmişti. Bu yüzden başladım. E, beyaz yakalı olarak bir ofiste çalışan hayatımdan çok farklı olmadı. Ama kendi üzerimi kendim kurmam gerekti. Hı hı. E, bunun dışında de bahsettiği gibi yalnızlık sorunu bir yerden sonra fark hale gelmeye başladı. Yani sorunlar yaşıyorsunuz başta. Bunu yalnızlığa bağlamıyorsunuz hemen ama e, zamanla Tek başınıza olduğunu hissediyorsunuz, bir müşteriyle tek başınıza uğraşıyorsunuz. Kimseye dertleşemediğiniz zaman, bir ofiste mesela bu dertleşme imkanı oluyor. Ee, freelance çalıştığınızda eğer evde veya e, bir kafede falan çalışıyorsanız, kimseye dertleşme imkanınız olmuyor ve bu ciddi bir sıkıntı oluyor bir sonra. Ee, bütün sorunları kendi, kendiniz çözüm bulmanız gerekiyor, ne bileyim, kimseyi anlatamıyorsunuz. Sadece anlat, anlatmak bile bazen çok faydalı bir şey. Dünyada mekanda aslında tam da böyle bir işlevi yerine getirmek için var olan yerlerden bir tanesi evet. galiba. Yani şahsen ben evde bir çalışma düzeni kurmuştum kendimi ama sosyalleşebilmek için dünyada mekanda çalışmayı tercih ediyorum. E, Ofissizlerle ofisliler arasında aslında bu şey, çalışma hayatına dair sorunları yaratan daha genel bir emek rejiminde dönüşümler de bahsedebiliriz gibi geliyor bana. Bu güvencesizleşme hali bütün emek rejiminde ofiste de olsan ofissizde olsan e, bir tür endişe, kaygı ve işte türlü dramatik deneyimlerle dolduran bir dönüşüm haline geldi. Biraz bu dönüşümün tarihini güvencesizleşme, şimdi aslında hatta toplumsal bir sınıf olarak daha adı koyuyor güvencesiz çalışanların, prekarya olarak da adlandırılıyor. Bu tarihsel dönüşümün hikayesine dair kısaca bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ne zamandan beri güvencesiz işlerde çalışmaya başladık? Ne zamandan beri iş bir tür güvencesizlik ya da endişe kaynağı olarak hissedilmeye başlandı? Türkiye üzerinde mi yoksa? Aslında yani, bütün dünyada çünkü çok Türkiye'nin de dünyadaki dönüşümü paralel olarak takip ettiğini varsayarak soruyorum. E, bütün dünya içinde de sonra, Türkiye için de tabii e, konuşulabilir. Yani tabii daha büyük makro seksenler sonuçta e, neoliberal politikalarla hani eminim bir ilişkisi vardır. E, ve şey olarak aktarılıyor genel olarak bu çalışma biçimi, geleceğin çalışma biçimi olarak tartışılıyor hmm. dünyada aslında. E, freelance çalışma. Yani güvencesizliğin bir sürü formu var ama beyaz yakalılar üzerinde konuşurlar. Yani beyaz yakalı yapılan işler üzerinde konuşursak belki. E, mesela şu anda Amerika'da e, çalışanların %29'unun tam zamanlı freelance çalıştığına dair bir e, iddia var. E, Amerika'daki Freelancers Union adındaki sendikanın verdiği bir veri bu. E, ve bu yani bu oranın 10 yıl içerisinde yüzde 50'yi bulabileceğine dair de e, iddialar var. Hani bu, bu beyaz yaka mavi yaka tüm çalışanları kapsayan bir e, durum. Yok yani freelance e, evet yani şey diyebiliriz. Güvencesiz evet, çalışan. Dışarıdan, dışarıdan çalışan işte belli bir iş yerine bağlı olmadan hı hı. çalışan. Hı hı. Hani işçinin artık işçi değil de hizmet veren. Ee, ...şeklinde lanse edildiği. ...böylece de e, aslında... ...işin bütün risklerinin, sorumluluğunun... ...iş yerine değil, işverenin omuzlarına... yüklendi. E, bir hani... ...işçilikten çıkarma çabası... ...aslında gibi de aslında... ...yani dolayısıyla işçiliğin... ...getirdiği bir takım haklar var... ...yani işten atıldığınızda mesela Türkiye'de... ...işte kıdam tazminatı... ...eğer güvenceli çalışıyorsanız... ...hani belirli e, haklarınız varsa... sigortanız oluyor... İşe iade açabiliyor. Hani böyle hukuki haklar var, bunlardan yoksun kalmış oluyorsunuz. Bunun yerine size sanki hizmet şey misiniz, patron tek başınıza patron gibi bir e, tavırla yaklaşılıyor. Dolayısıyla da bütün iş ilişkilerine dair e, işteki bütün sorunlar sizin sorunlu, sorumluluğunuzda oluyor ve e, hani ödeme konusunda bir sürü pek çok konuda da. ...hani bir şirket gibi aslında risk üstlenmeniz bekleniyor denebilir. Ben şöyle bir ekleme yapabilirim buna. Sınıf tanımayan gaz, gaz, Gazeteciler Derneği'nin bir araştırması var. Son 10 senede Türkiye'de 10.000 gazeteci işsiz kalmış. Yani Gazetecilerin editörü de var, bunun hani grafikleri de var. Dolayısıyla son dönemde de yapıl, yani öngörülere göre zaten... ...büyük bir kısım insan da bu meslekten ihraç olma ihtimali yüksek olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla artık gazetecilik mesnesinde freelance çalışma olayı bir model ve duruma dönüştü. Ee, bu da katlanarak artacak ve burada da ayrı başka bir rekabet, freelancer arasında iş kovalama açısından başka bir rekabet alanı doğuracak. Yani bir de kriz ortamında mesela freelance ve iş bulduğunuza şükredin gibi bile de hani bir Hı. tavırla iş verenler yapabiliyor. İşçi tarafından bakıldığında da şöyle bir şey var. Sürekli işten atılma korkusuyla yaşayan bazı freelance arkadaşlar da... ...yani bunu çekeceğimi freelance olurum. <gülüyor> ee, böylece hani freelance olduğunda birden fazla yerden iş alabildiğin için... hani ...işsizlik yerine freelance, işsizlik Hı. korkusu yerine freelance çalışabilirim diyen arkadaşlar da oluyor aslında... ...yani güvencesizliğin... ...bizi sanki böyle bir... E, ...zaten incelerseniz... ...bu freelance e, platformları... ...iş sağlayan platformları... ...hani her yerden istediğiniz zaman... ...istediğiniz şekilde çalışırsınız... ...böyle bir lütuf gibi bu çalışma biçimi... ...bir tür özgürlük, vadedi, ha, bir de, özgürlük, de, özgürlük vaadi olarak evet atfediliyor... ...bu güvencesizliğin... ...yani önce böyle... Hani ...şeyini kaybetirip sonra buldurmak <gülüyor> gibi... ...hani önce güvencesiz hale getirip... ...sonra işte özgürsünüz ama... <gülüyor> a, ...gibi bir... E, ...diskurla aslında... Bu meseleler tartışılıyor denebilir. <gülüyor> Bu noktada bir şarkı arası verip sonra sohbetimize devam edelim. Ne dinleyeceğiz şimdi? Ezgi'nin günlüğünden Galata Köprüsünün şarkısı. Gözümde bin yara var, değmeyin bana. Gözümde bin yara var, yedi tepeli kent gibiyim. Kafamda sarhoşluklar. Açıktan geç pesandalçı. Çek yana küreğini Kulaklarına sahip ol bayan Çizmesin şarkım yüreğini Kulaklarına sahip ol bayan Çizmesin şarkım yüreğini Bazen şişeden içerim omzumda ceket Her dokuz çekiliş cebimde bilet Sabah martılara ekmek atarım Akşam göğsüme jilet Sabah martılara ekmek atarım Akşam göğsüme jilet Değmeyin bana Göğsümde bin yara var Değmeyin bana Gözümde bin yara var Yeditepeli kent gibiyim Kafamda sarhoşluklar Körpedir, derya kuzularıdır Her aşk biraz eksik, her tamam biraz yarıdır Her yıl biraz daha kısa, her ölüm erkendir Günler çoğaldıkça azalır Her yıl biraz daha kısa, her ölüm erkendir Günler çoğaldıkça azalır Al gümüş tabakanı Kafana dokanı tak Şöyle kol kola girip Beyoğluna bir çıksak Lastikleri aynalı Keyifler gıcır Kardeşimin düşündüğü şeye bak Kunduralar aynalı Keyifler gıcır Kardeşinin düşündüğü şeye bak Değmeyin bana Göğsümde bin yara var Değmeyin bana Göğsümde bin yara var Yedi tepeli kendi gibiyim Kafamda sarhoşluklar. Tekrar merhaba açık radyo dinleyicileri. Yarar Sanat Arşivi'nde bugün Özlem, Candel ve İG ile Dünyada Mekanı ve Dünyada Mekanın e, freelance ve e, beyaz yakalı çalışanlar için e, sunduğu imkanları konuşuyoruz aslında bu meseleleri tartışmak ve bu alanda e, yalnızlaşma, örgüsüzleşme, rekabet gibi sorunlara çözüm bulmak amacıyla dünyada mekan üzerinden bu tartışmayı yürütüyoruz. Programın ilk bölümünde aslında biraz freelance çalışma, beyaz yakalılık, e, güvencesiz çalışma neye tekabül ediyor, dünyada mekan nasıl kuruldu bu hikayeyi konuştuk. Şimdi ikinci kısımda e, birkaç noktayla e, konuşmamızı toparlayabiliriz. ki bunların belki Türkiye'de şu an freelance çalışmanın işleyişine dair ne gibi bir mekanizmadan söz edebiliriz? Bazı mekanlardan söz ettin iş bulma platformları gibi bunlar neler? Ya da işte freelance çalışanların kullandığı ortak mekanlar var. Bunların işleyişi nasıl? Bunlardan bir kısaca bahsedebilir miyiz? Şimdi Türkiye'deki freelance çalışanla ilgili elimizde böyle bir sayısal bir veri aslında manzarayı görebileceğimiz bir veri yok. Fakat biz ofissizler olarak bu konuda da veri üretmek istiyoruz. Hı hı. Bir anket hazırladık. E, anketi de yakın zamanda e, sunmak istiyoruz. Hı hı. Freelance çalışanlara buradan duyuralım. Hı. Anketi tamamlarlarsa aslında Türkiye'deki freelance çalışanların durumunu daha net görebiliriz. Hı hı. E, fakat freelance alanının daha son yıllarda popülerleştiğini gösteren verilerden bir tanesi bu mekanların ticari mekanların e, çoğalmış olması. Aslında girişimcilikle freelance çalışmayı yan yana koyan mekanlar bunlar. Startup şirketlerle freelance'leri bir araya getirme iddiasında oluyorlar diyebiliriz. <gülüyor> Ve freelance çalışanı da bir şirket olarak ele alıyorlar. <gülüyor> Şirketleşmeyi vaat edebiliyorlar. Bu tür mekanlardan işte isimlerini vermeme gerek yok. <gülüyor> Pek çok mekan hani Galata'da... Levent'te, Kadıköy'de falan bulabilirsiniz. Bir de belediyeler artık e, böyle mekanlar açmaya başladı. Kadıköy Belediyesi'nin, Şişli Belediyesi'nin mekanları var. Biz dünyada mekan olarak da zaten yola çıkarken aslında bu müşterek alanların ve mekanların bir hak olması gerektiğini ee, ...düşünerek, bunu tartışarak e, mekanı kurmuştuk. O yüzden bu bizim için iyi bir gelişme. Ee, buradan belediyelere de <gülüyor> Ücretsiz olanından. <gülüyor> evet, daha fazla ücretsiz müşterek mekana ihtiyacımız var diyelim. Aslında bu mekanlar daha çok girişimcilik girişimciler için kullanılan bir mekan olarak... Algı oluşturulmuş ama hani girişimcilikle freelance olmanın arasında çok büyük fark var. Çünkü hani girişimciler genelde böyle hani şirketleşmiş ve belli bir mal ya da belli bir teknoloji aplikasyon üzerinden giden insanlar oluyor. Hani ben tam olarak burada freelance olmayı ve mekan sağlayan kişiler olarak onları algılamıyorum. Hani burada belediyelere daha çok e, görev, görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü hani para vererek bir yerde çalışmak mantıklı gelmiyor. O. Diye. Peki para vermeden çalışılabilecek mekan olan dünyadan mekanda freelance çalışanlar için yakın zamanda neler olacak, neler bitecek? Onlara dair bir şeyler söyleyebilir miyiz? Hı -hı. E, bu ofisisler girişiminin anketi olacağından bahsetti. Onun dışında başka tür toplantılar, atölye ders konuşmalar olacak mı? Bunları duyursun yapabileceğimiz e, bir somutluk var mı şu anda? Tabii. E, şu anda e, dünyada mekanın sayfasından duyuruyoruz etkinliklerimizi genelde. E, Ofisizler diye ayrı e, şeyler açacağız. Sosyal medya hesapları açacağız. Logomuzu bekliyoruz. Merve'ye selam. <gülüyor> e, e, ondan sonra ofisizlerden duyuru yapmaya başlayacağız. Şu anda direkt planlı olan bir şeyimiz yok galiba ama bir tek anketimizi duyuracağız. Hı hı. E, internet üzerinden Mekanda şu anda planladığımız bir şey yok ama sık sık yapıyoruz. E, iki hafta önce freelance gazetecilerle ilgili bir etkinlik oldu. Hı hı. E, böyle ...eğer bulabilirsek farklı sektörlerde insanlarla da konuşabiliriz. Evet, yani aslında biz ofisleri e, kurarak hani iki şeyi amaçladık diyebiliriz. Bir freelance çalışanın çalışanların Türkiye'de görünür kullanılması... E, ...bir de aslında freelance çalışanların bir araya gerek birbirleriyle mesleki e, bilgi ve deneyim e, paylaşacağı ağlar kurması. Bu ağlar mesleki örgütlü de temelli de olabilir... Veya genel bir freelance ağı da olabilir hem iş ilişkilerini hem iş, işe dair deneyimleri hem mesleğe dair gelişmeleri birbirimizden öğrenebileceğimiz ve dayanışabileceğimiz ağlar kurmak istiyoruz evet. diyebilirim. Çok teşekkür ederim bugünkü sohbet için hepinize bundan sonra da bu gelişimleri takip için Dünya'da Mekan hesaplarını sonrasında da ofisizler hesaplarını takip edebilirler teşekkür, dinleyiciler. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.